1952'de İstanbul'da görülen Gençlik Rehberi Mahkemesine Ehli Vukufa Cevaben verilen itiraz namedir. Birinci Ağır Ceza Mahkemesine Risale-i Nur edzalarından Gençlik Rehberinin tab'ı ve intişarı münasebetiyle müellifi Bediüzzaman Sayit Nursi'nin mahkemeye verildiğini ve gençlik rehberinin mahiyetini tetkik için bilir kişi namiyle hakikatları tamamen tahrif ederek dinsiz ve İslamiyet düşmanları mahiyetinde mütalaa edip suç mevzu çıkaran ehli vukufun raporunu okuduk. 130 parçadan müteşekkil, iman, ilim ve fazilet hazinesi hükmündeki Risale-i Nur külliyatından bu gençlik rehberi bir cüz'ü olması ve Risale-i Nur'daki yüksek hakikatlara ruhu canlarıyla bağlanarak, o eserler hazinesini bu milletin maddi manevi hayatında bir saadet rehberi olduğunu ispat edip bildiğimizden, rehberin aleyhindeki o bilir kişi isnatlarını red ve ehli vukufun vukufsuzluklarını bütün kuvvetimizle yüzlerine çarparak ilan ve ispat ediyoruz ve mahkeme heyetine arz ediyoruz ki verilen ehli vukuf raporu vatan ve milletin hayatına, tarihine ananesine, mukaddesatına, kanununa tamamen yabancı, halihazır kanunlara iftira eden, hükümeti tahkir eden, bin yıllık bu milletin tarihini tezzif ile, bütün bir milletin ecdadını tahkir eden ve bugün bu vatanda yaşayan 20 milyon kardeşlerimizin maneviyatına taarruz eden bir suikastın örneğidir. Mahkeme-i adalet bunu nazar itibara alması gayri mümkündür. İşte biz de, bilirkişi ismini alıp, bu suikast vesikasını imza edenlere soruyoruz. Bu millet, haşa dinsiz midir? Bu millet, yüzyıllar boyunca dinden ve imandan, haşa mahrum bir vaziyette, en sefih millet midir? Bu millet ve bu milletin parlak tarihini altınla yaldızlayan bir ecdat, bütün hayatlarında dünyaya sefahet ve dalalet dağıtan küfür yolu üzerinde mi yürümüşler? İstanbul'u feth ile dünya hayatında yeni bir devir açan, şarka garba, Kur'an'ın bayraktarlığı vazifesiyle nur hidayet, ilim ve fazilet saçan, Avrupa'ya hakiki medeniyeti ders veren ve İslami medeniyetin ziyasıyla beşeriyeti aydınlatan ve koskoca bir tarih, onların kahramanlığıyla dolu olan Yıldırımlar, Fatihler, Selimler ve Süleymanlar ve onların mensub olduğu bir millet yazdığının tamamen aksini olarak, maneviyatı sönmüş dinden haberi yok, İslamiyet'i neşreden başka millet, o kumandanlar başka bir milletin tarihinde tarih yalan söylüyor. Türkler, İslamiyet'in kahramanı olarak Kur'an'ın bayraktarlığını, bütün milletler üstünde bir şeref tacı olarak taşıdıkları yalandır öyle mi? Veyahut bu millet, hakikati İslamiye'den aldığı bir ders ile, kadınlarını ve kızlarını adabı Kur'aniye zinetiyle zînetlendirip, kadınlığın haysiyet ve şerefini muhafaza ederek, onların adi ve kıymetsiz olmalarına mani olduğu, yalan, uzun asırlarda İslam Türk kahramanları namı ile maruf olmuş ve ahlak ve namusun, haysiyet ve şerefin kemaline yetişmiş bildiğimiz ve iftihar ettiğimiz ecdadımız. Annelerimiz bizim iftiharımızın aksine olarak emri Kur'an'a ittiba etmemişler, güzelliğin hakikatini terbiye İslamiye dairesinde adabı Kur'aniye zinetiyle zinetlenmek değil, vücutlarını çıplak olarak teşhir etmekte bilmişler. Öyle mi? Ey ehli insaf ve ey tarihiyle, mukaddesatı ile, kahraman ve mübarek ejdadiyle iftihar eden nesli hazır. Geliniz görünüz tarihinizi ve İslamiyetinizi tahkir eden bir sui kast vesikasını yazan ve imza edenlere hayatınızın hayatı, ruhunuzun ruhu bildiğiniz İslamiyetiniz namına ve kainatı dört asır ışıklandıran ve kutsi ve ilahi düsturları ile bin seneden beri milyonlar ecdadınızın nurlandıran ve ebedi saadete sevk eden kuranınız namına ve o düsturu kur'an'a ittiba eden yüzer milyon ecdadınız namına ahlâk hasene ve namus muhafazası yolunda, İslami terbiyenin ziyasıyla nurlanan ve terbiye alan ve kadınlığın hakiki manasını ve hakiki güzelliğini yaşayışlarıyla ve giyinişleriyle ve hayatlarıyla gösteren annelerinizin ve ninelerinizin ve hemşirelerinizin namına, o müfterilere, o tezyif ve tahkir savuranlara teessüfünüzü, tekdirinizi ve reddinizi bildiriniz. İşte o müfteriler, yaşı sekseni bulmuş, zehirlerden şiddetli hasta, Dini hizmetinden dolayı ömrü hapishanelerde çürütülmüş bir İslam kahramanınız. Şimdi bütün münevverlerin ve çok ediplerin ve terbiyecilerin, vatan ve millet perverlerin şikayet ettikleri ahlaksızlığın ve fuhuş tehlikesinden muhafaza için gençlere iyi ahlak, yüksek namus, iman ve fazilet dersi veren, vatan'a millete bir uzgunafi haline gelmelerini temin eden adalet ve asayiş lehinde en birinci kuvvet olarak. Memleket ve milletin saadetine hizmet eden Gençlik Rehberi adlı eserinin müsaaderesine ve müellifi muhtereminin mahkumiyetine sebep olmak için diyorlar. Beliuz zaman tesettür taraftarıdır. Kadınların yarı çıplak açık dolaşmalarına İslamiyete karşı muharebede şeytan komandasına verilen fırkalar olarak tasvir etmekte kadınların bugünkü içtimai hayatta açık bacak ve yarım çıplak giyinmelerini günah saymakta bedü'z zaman hazır bu açık yarım çıplak giyinişleri evlenmelere mani olup fuhşa teşvik edici mahiyetinde görmektedir. Ve yine bedü'z zamana göre kadını güzelleştiren şey ve kadının hakiki ve daimi güzelliği içtimai hayatta yer alan süslenmek vücutlarını teşhir etmek olmayıp terbiyeyi İslamiye dairesinde adabı kur'aniye zinetidir. Bediüzzaman dini tedrisat taraftarıdır. Risale-i Nur adı verdiği dini tedrisat sayesinde mahkumların 15 haftada ıslah olacaklarını ki Denizli ve Afyon hapishaneleri adliyenin gardiyan ve müdürlerin şahadetiyle sabittir söylemektedir. Bediüzzaman cazibedar bir fitneye esir olan gençlerin din hakikatleriyle ve nurun imani dersleriyle kurtulacaklarına kanidir. İşte bu fikirleriyle suçludur. Kanunen mahkum edilmesi lazımdır diyorlar. İşte bunlar güya ehli bukuf namında memleket gençliğine adalet ve hak ve hürriyet derslerini verecek profesörler veya hukuk doçentleridir. İşte ey adaleti hakikiye'nin mümessilleri sıfatıyla hukuku umumiye'yi ve haysiyeti milliyeyi muhafaza eden hakimler Gençlik rehberinin imani dersleri ve ahlaki telkinleri bu Ehli Vukuf raporundaki gibi bir suç mevzuu olarak kabul ediliyorsa ve müellifi bu büyük hizmetinden dolayı mesul tutuluyorsa eğer öyleyse o zaman yukarıda arz ettiğimiz bu millete bin yıllık tarihine, ananesine, idari ve örfi kanunlarına, bu milletin ebedi medar iftiharı olmuş mukaddes dinine, mukaddes İslamiyet hakikatlarına Kusi Kur'an derslerine ve okutsi hakikatlara sarılarak İslami medeniyeti Kemali Şaşaa ile dünyaya ilan eden bir aziz ecdada ve onların haysiyetine hukukuna, maneviyatına savrulan tahkir ve tezifleri indirilen darbeleri ve söylenen iğrenç iftiraları kabul etmeniz lazımdır. Bu büyük manevi cinayetleri hoş görüp kabul etmekle, İsmi ehli vukufların suç isnad ettikleri gençlik rehberi suç sayılabilir ve ancak o ciyetle müellifi mahkum ve rehberi neşreden talebeleri muahaze olunabilir. Yoksa adaleti kanun ve hürriyeti fikir ve vicdan düsturu ile mahkumiyeti ve muhakemesi mümkün değildir hürriyet-i fikir ve hürriyet-i vicdan düsturunu en geniş manasıyla tatbik eden Cumhuriyet İdaresi'nin, demokrasi kanunlarıyla asla kabili te'lif değildir. Eğer gençlik rehberinin ile dini terbiyeyi ders veriyor, bu ise laikliğe aykırıdır diye ittiham olunuyorsa, o halde laikliğin manası nedir? Biz de soruyoruz. Laiklik, İslamiyet düşmanlığı mıdır? Laiklik, dinsizlik midir? Laiklik dinsizliği kendilerine bir din ittihaz edenlerin dine taarruz hürriyetimidir. Laiklik din hakikatlarını beyan edenlerin, imani dersleri neşredenlerin ağızlarına kilit, ellerine kelepçe vuran bir istibdadı mutlak durumudur. Laiklik bir vicdan ve fikir hürriyeti olduğuna göre dinsizler ve din düşmanları İslamiyet aleyhinde her çeşit hücumları, taarruzları yapar anarşik fikirlerini, o hürriyet-i vicdan ve fikir bahanesiyle neşreder de, fakat bir İslam alimi o hürriyet-i fikir düsturuna istinaden, bin yıldan beri İslamiyetin serdarı olmuş bir millet içinde ve o milletin bin yıllık ananesine, kanunlarına ittiba ederek ve yine o milletin saadeti uğrunda, ahlak ve namusun muhafazası yolunda dini bir ders beyan etmesi laikliğe aykırıdır diye suçlu gösterilir. Devletin nizamlarını dini inançlara uydurmak istiyor diye mahkur gösterilir. Biz böyle bir gayri mümkünün mümkün olmasına ihtimal vermiyoruz. Adaletin buna müsaade etmeyeceğini şüphesiz biliyoruz. Hakikate halde geçen mahkemelerin beraatler vererek Tamamen iade ettikleri Risale-i Nur'un 130 parçasından bir parçası olan Gençlik Rehberi, vatan ve milletin saadetinde en birinci vesilelerden birisidir. O eserleri okuyup onların dersleriyle sefahet ve dalaletin girdaplarından kurtulduklarını mahkemelerde söyleyen yüzler nur talebeleri ve şimdi bizzat o eserlerle vatan ve millete nafi bir uzuv haline geldiklerini hayatlarıyla ve hizmetleriyle ispat eden binler Türk gençleri bizler o asılsız isnadları, o müfterilerin yüzlerine çarpıyoruz. Hakikaten ne kadar acıdır ki, asayişin teminine, ahlakın muhafazasına vesile olmuş, adliyeye ve zabıtaya binler faydası bulunmuş bir eser, bugün hakikatın tamamen aksine olarak, suçlu gösterilip zararlı tevehhüm edilmek isteniyor. Artık bu kadar bedihi bir zıddiyet karşısında, insaf ve vicdan sahiplerinin vicdanlarına ve insaflarına havale edip üstadımız hakkında o ehli vakufun dini siyasete alet ediyor demelerine mukabil biz de diyoruz o ehli vukuf, adliyeyi dinsizliğe alet ediyor bilirkişi raporunda bir isnat da Müellif Risale-i Nur Şahs-ı Manevi'si namına konuşmaktadır. Kalbe ihtar edildi. Leyle-i Kadir'de kalbe gelen bir meseleyi mühimme gibi bazı cümleleri ele alarak bununla şahsi nüfuz temin etmek maksadının müellifte bulunduğudur. Bu kadar asılsız ve manasız bir isnat karşısında insan o bilirkişi namını alanların bilirkişi maliyetinden tamamen uzak olduklarına hükmedip o cehaletleri ve o vukufsuzlukları karşısında hayrette kalıyor. Hiç olmazsa ehli vukuf hürmeten bu ciyeti dikkatle mütala etseydiler kendileri bu derece cehalet deresine atılmaktan belki bir derece kurtulurlardı. Bu asılsız isnada karşı evvela bütün Risale-i Nur eserleri ve mektupları ve üstadımızın bütün hayatı en katii delildir ki o aziz zat bütün gayretini bütün hizmetini hak uğrunda ve yalnız hak için yapmış ve yalnız hakkın hatırı için konuşmuş. O sureta ehli bu kuf nur külliyatından yalnız küçük bir cüzünü okumakla ve dinsizlikte taassup göstererek illaki bir suç isnat edebilmek için bu iftirayı savurmuşlar. Halbuki o aziz zat Risale-i Nur dersini izah ederken diyor: En büyük dersimiz acz, fakr, şefkat ve tefekkürdür. Hakikati halde o aziz zat büyük ve külli hizmetleriyle en caniyane işkencelere sabır ve tahammül ederek mücahede i maneviyesinde devam edip küfür ve dalaletin bî-aman hücumlarını maddiyun ve tabiyyunun küfrî mesleklerini, Kur'an-ı Hakîm'in imaniyesinden aldığı nur hakikatleriyle parçalayarak ve o nurun, yüz otuz risalesinin yüzbinler nüshalarını, imani dersleriyle ona minnettar kalan, yüzbinler müştak talebeleriyle her tarafa neşreden, Dinsizliğin, bilhassa komünistliğin bu vatandaki hücumuna mani olan iman hakikatlarını en kat'î delil ve bürhanlarla ispat ederek, küfür ve dalaletin batıl mesleklerini Kur'an'ın elmas kılıncı hükmündeki imanı billah ve bahtaniyet-i ilahiye hüccetleriyle parça parça eden, ve o nur eserleri şimdi alemi İslam'ın büyük merkezlerinde kemali takdir ve istihsanla neşredilen ve geçen sene Türkiye'yi ziyarete gelen Pakistanlı bir vekil 40-50 üniversite talebesine Kardeşlerim ben alemi İslam'da aradığımı Türkiye'de buldum. Bediüzzaman yalnız sizin değil, o bütün alemi İslam'ındır ve yakın bir zamanda bütün İslam alemi onu anlayacaktır. Siz bu nur eserlerine dikkatle bakın ben bunu 90 milyon İslamlar içinde neşredeceğim. Benim âlem-i İslam hakkında pek çok endişelerim ve üstada pek çok soracaklarım vardı. Bir saat kadar yanında yalnız onu dinlemekle bütün endişelerim zail olup bütün suallerime cevap aldıktan sonra şimdi Pakistan'a âlem-i İslam'ın mukadderatı hakkında büyük müjdelerle gidiyorum. Ben Türk ve İslam tarihini tetkik ettim. Evet, çok kahramanlar, çok İslam fedaileri ve çok vatanperverler gelmişler. Hepsi büyük fedakarlık ve kahramanlıkla millete vatan'a hizmet etmişler. Fakat o hizmetlerinin neticesinde layık oldukları mükafat onlara verilmiş. Her birisi birer mükafata mazhar olmuşlar. Fakat bugün Üstad yirmi küsur seneden beri bu milletin saadet-i dünyeviyesi ve uhreviyesi için tarife imkan olmayan zulüm ve işkenceler içerisinde, işte bu eserleri te'lif ve neşrederek, bu millet içerisinde din aleyhindeki cereyanların intişarına mani olan Bediüzzaman'ın evinde bugün bir lambası bile yok. İşte o her şeyi terk ederek, yalnız ve yalnız dine hizmet için çalışmıştır. Elbette âlemi İslam yakında böyle bir zatı eserleriyle tanıyacaktır diye Ali Ekber Şah gibi bir İslam alimi ve mütefekkirinin takdir ve tahsinine mazhar olan ve şimdi Demokrat Milletvekillerinden bazıları Bediüzzaman'ın Nur risalelerini okuyan, ders alan ve o eserleri neşreden Nur talebeleri bu hizmetleriyle bu memlekette komünizmin yayılmasına set oldular. Madem hükümetimiz komünizmin aleyhindedir öyle ise Nurculara o hizmetlerinden dolayı minnettardır diye milletvekillerince dahi hizmeti takdir edilen ve Serap'a bütün Risale-i Nur-uzzaları her bir nüshası binler kelime ve cümleleriyle o zatın mahiyetine, hizmetine, 25 yıllık faaliyetine ve neşriyatının külli faydalarına şahadet ve işaret ettikleri bir zat Evet işte o acız ve fakr dersini kendisine meslek edinen ve talebelerine ders veren bir zat hakikata halde yukarıda bir derece arz ettiğimiz o külli hizmetlerinin neticesinde talebelerinin ve bütün ehli imanın en büyük medhü senalarına, hürmet ve muhabbetlerine en layık, en elyak ve kabul etmesi hakkıyken bilakis o aziz zat kendisini ziyarete gelenlere ve Risale-i Nur eserlerini okuyup o eserleri ilim ve iman hakikatları dersinde asrın bütün ilim ve ispatları üstünde görerek hayran kalanların en samimi hürmet ve senalarından mütemadiyen kaçınmış ve müteaddit mektuplarında ben de sizin bu dersi Kur'aniyede bir ders arkadaşınızım. Ben en ziyade muhtaç ve fakir olduğumdan bu kutsi hakikatler en evvel bana ihsan edilmiştir. Ben makam sahibi değilim. Ben kendimi beğenmiyorum beni beğenenleri de beğenmiyorum kardeşlerim sizi bütün bütün kaçırmamak için nefsimin gizlik çok kusurlarını söylemiyorum diye kendisine yapılan medihleri ve hürmetleri reddetmiş ve gayi hayatını yalnız hakiki imaniyenin neşrine hizmet bilmiş dünyevi bütün menfaatları o hizmeti uğrunda feda etmiş ve işte bütün hayatı bila istisna bu feragate ve bu hakikata şehadet eden bir zata en haksızların dahi yapamayacakları bir isnadı, bu ehli Vukuf isimli kimseler yapmışlar. Hatta, Leyley i Kadir'de ihtar edilen bir meseleyi mühimme diye, rehberdeki çok mühim bir hakikata nazar etmeyerek, bu ihtar kelimesinden de şahsi nüfuz temin ettiğine bir delil göstermişler. Halbuki, bu ihtar kelimesi, o yüksek hakikatların ehemmiyetine öyle bir şumulu var ki, ancak o hakikati okumak lazımdır. İşte o parça ikinci Harbi Umumi'nin sonunda nevi beşerin dehşetli zulümleri ve tahribatları neticesindeki dehşetli meyusiyetleriyle, dehşetli vicdan azaplarını ve dünya hayatının bütün bütün fani ve muvakkat olması ve medeniyet fantaziyelerinin uyutucu ve aldatıcı olduğunun umuma görünmesiyle fıtrat-ı beşeriyedeki yüksek istidadatın dehşetli yaralanmasını ve Kur'an'ın elmas kılıncı altında gaflet ve dalaletin parçalandığını ve bu sebeple dünya hayatının geçici ve muvakkat olmasından beşeriyet hayatı bakiyeyi arayacağını ve ebedi hayatı ve daimî saadeti ancak Kur'an'ın müjde verdiğini ispat ile pek parlak izahtan sonra diyor Elbette nevi beşer bütün bütün aklını kaybetmezse maddi veya manevi bir kıyamet başlarına kopmazsa İsveç, Norveç, Finlandiya ve İngiltere'nin Kur'an'ı kabul etmeye çalışan meşhur hatipleri ve Amerika'nın dini hakkı arayan ehemmiyetli cemiyeti gibi ruhi zemininin geniş kıtaları ve büyük hükümetleri Kur'an-ı mucizül beyanı arayacaklar ve hakikatlarını anladıktan sonra bütün ruhu canlarıyla sarılacaklar. Çünkü bu hakikat noktasında kat'iyen Kur'an'ın misli yoktur ve olamaz ve hiçbir şey bu mucize-i ekber'in yerini tutamaz. Ey muhterem hakimler yalnız son cümlesini numunu olarak size arz ettiğimiz bu ehemmiyetli fıkranın başında yazılan ihtar kelimesi bir suça mesnet olabilir mi? Bu yazı şahsi bir nüfuz temini için mi yazılmış yoksa nevi beşerin Kur'an hakikatlarını aramaya başladığını beyan ile istikbalde Kur'an'ın beşeriyete hakim olacağını mı haber veriyor ve ispat ediyor? Bu hususu yüksek takdirinize havale ediyoruz. Evet, Risale-i Nur müellifi Kur'an'ın dersinden aldığı ve aynı hakikat olan bu ihtarları beyan etmesi, beyan ve ispat ettiği derslerin ve mevzuların hakkaniyetine bir hüccet içindir. Evet, aynı hak ve hakikat olduğunu dikkatle bakanlar görebilirler ve bir deryayı iman ve bir hazineyi tevhid ve bir ummanı hikmet halinde coşan bir harikanın istikbalin nesillerinde ve milyonlar kalp ve gönüllerde nasıl kemal-i şaşaa ile yaşayacağını ve alkışlanacağını hissedebilirler ve Türk milletinin bin yıllık kutsi mefahiri milliyesine mümasil yine Türk milletinin dünyaya örnek olmuş kahraman ecdadının yerinde İslamiyet hakikatlarına sarılarak yine Kur'an'ın bayraktarlığı vazifesiyle istikbalin kıtalarında hakim imanevi olacağını hissedebilirler bu çok yüksek ve çok emniyetli hakikatları tam anlayabilmek için Bediüzzamanın bundan 40 sene evvel 1327'de Şam'da Camiül Emevi'de içinde 100 ehli ilim bulunan 10 bin kişilik bir cemaata hitaben irat buyurdukları Hutbe-i Şamiye eserini okumak lazımdır. Şimdi o eserin tercümesini yapmak lütfunda bulunan o aziz zat. O zaman da perişan ve esaret altında bulunan İslam alemine pek azim müjdelerle medeniyetin seyyiatı hasenatına galip gelmesine mukabil istikbalde İslamiyetin kuvvetiyle medeniyetin mehasini galebe ederek şemsi İslamiyetin büyük milletler ve kıtalar üzerinde hakim olacağını beyan ve ispat ederek haber veriyor. Madem o ehli vukuf ismini alanlar Kalbe ihtar edilen bir mesele cümlesinde hakikata nüfuz edemeyerek yanlış mana çıkarmışlar. 1327'den ta 1371 senesinden sonraki âlem-i İslam'ın mukadderatına nazar eden Hutbe-i Şamiye'deki hakikatlar dahi bilir kişilerin yanlış anladıkları veya yanlış mana verdikleri bu ihtar kelimesinin hakikatını ve geniş manasını çok yüksek bir hakikat halinde gösterdiğinden Hutbey Şamiye eserinin tercümesini mahkemeye arz ediyoruz ve yalnız burada eserde ispat edilen meselelerin ahirinde zikredilen birkaç cümleyi yazarak takdim ediyoruz. Evet ben kendi hesabımı aldığım dersime binaen ey İslam cemaati müjde veriyorum ki şimdiki alemi İslam'ın saadet-i Bahusus Osmanlıların saadeti ve bilhassa İslam'ın terakkisi ve onların uyanması ve intibahı ile olan Arabın saadetinin fecr-i sadıkının emareleri inkişafa başlıyor. Ve saadet güneşinin de çıkması yakınlaşmış. Ben dünyaya işittirecek bir derecede kanaati kat'iyemle derim. İstikbal yalnız ve yalnız İslamiyetin olacak ve hakim hakiki Kur'aniye ve imaniye olacak. Öyleyse şimdiki kaderi ilahi ve kısmetimize razı olmalıyız ki, bize parlak istikbal, ecnebilere müşeveş bir mazi düşmüş. Eğer biz ahlâk-ı İslamiyenin ve hakaiki imaniyenin kemalatını efalimizle izhar etsek, sahip dinlerin tabileri elbette cemaatlerle İslamiyete girecekler, belki küre arzın bazı kıtaları ve devletleri de İslamiyete dehalet edecekler. Ey bu cami Emevi'deki kardeşlerim gibi âlem-i İslam'ın Cami-i Kebir'inde olan kardeşlerim. Siz de ibret alınız. Bu 45 senedeki hadisattan ibret alınız. Tam aklınızı başınıza alınız. Ey mütefekkir ve akıl sahibi ve kendini münevver telakki edenler. Hasılı kelam biz Kur'an şakirtleri olan Müslümanlar burhanat tabi oluyoruz. Akıl ve fikir ve kalbimizle hakayık-ı imaniye giriyoruz. Başka dinlerin tabileri gibi ruhbanı taklit için bürhani bırakmıyoruz. Onun için akıl ve ilim ve fen hükmettiği istikbalde, elbette bürhani akliye istinat eden ve bütün hükümlerini akla tespit ettiren Kur'an hükmedecek. Evet, şimdi olmasa da 30-40 sene sonra fen ve hakiki marifet ve medeniyetin mehasini o üç kuvveti tam teciz edip cihazatını verip. O dokuz manileri mağlup edip dağıtmak için taharrî hakikat mealanını ve insaf ve muhabbeti insaniyeyi o dokuz düşman taifesinin cephesine göndermiş. İnşallah yarım asıl sonra onları darmadağın edecek. İşte Amerika ve Avrupa tarlaları böyle dahi muhakkikleri Mr. Carlyle ve Bismarck gibi mahsulat vermesine istinaden ben de bütün kanaatimle derim. Avrupa ve Amerika İslamiyet ile hamiledir. Günün birinde bir İslami devlet doğuracak. Hem de İslamiyet güneşinin tutulmasına, inkisafına ve beşeri temvir etmesine mümanaat eden perdeler açılmaya başlamışlar. O mümanaat edenler çekilmeye başlıyorlar. 45 sene evvel o fecrin emaresi göründü. 71'de fecr-i sadıkı başladı veya başlayacak. Ey Cami de kardeşlerim, ve yarım asır sonraki alemi İslam camiindeki ihvanlarım baştan buraya kadar olan mukaddemeler netice vermiyor mu ki istikbalin kıtalarında hakiki ve manevi hakim ve beşeri dünyevi ve uhrevi saadete sevk edecek yalnız İslamiyettir ve İslamiyete inkılap etmiş ve tahrifattan ve hurafattan sıyrılacak İsevilerin hakiki dinidir ki Kur'an'a tabi olur ittifak eder muhterem heyet-i hakime Risale-i Nur müellifi aleyhindeki bütün iftiralara ve isnatlara karşı hukuki en katı cevap olarak üç mahkemenin ve üç ehli vukufların tetkikten sonra eserleri iade etmeleridir. Hem ustadımızın 27 senelik hayatı ve 130 parça kitabı ve mektupları üç mahkeme ve hükümet memurları tarafından tam tetkik edildiği ve aleyhinde çalışan zalim, mürtet ve münafıklara karşı mecbur olduğu. Hatta idamı için gizli emir verildiği halde dini siyasete alet ettiğine dair en ufak bir emare bulamamaları dini siyasete alet etmediğini kati ispat ediyor. Hayatını yakından tanıyan biz Nur şakirtleri ise bu fevkalade hale karşı hayranlık duymakta ve Risale-i Nur dairesindeki hakiki ihlâsa bir delil saymaktayız. Bu itibarla onu bazı iftiralarla çürütmek isteyen Vatan ve milletin saadeti lehindeki hizmetlerinin aleyhindeki gizli zalim düşmanlarının planlarını adilane kararınızla mahvedeceğinizi ve müfterilerin yanlış isnatlarını yüzlerine çarpacağınızı adalet ve vicdanınızdan bekler hürmetlerimizi takdim ederiz. Eskişehir Nur talebelerinden Yaşar, Osman Toprak, Ahmet, Osman, Ceylan, Şükrü, Bayram, Sungur, Hüsnü